şimdi ben e, annem şimdi ya da benim yanımda kalıyor. Annem yaşlı. E, bizim e, abacım da e, bizden aldı götürdü kendi evine. Fakat eniştemiz bizle konuşmuyor. Ha, konuşmadığı için de biz ziyaretine gidiyoruz. Gittiğimiz zaman da mesela bize karşımıza çıkmıyor. Bizle konuşmuyor. E, biz de annemiz için ziyarete gidiyoruz. Ziyarette de e, orada bize bir şeyler ikram ediyor fakat Yemek zorunda kalıyoruz. Acaba helal mi ediyor, helal ona bilemiyoruz. Hı. E, bu durumda ne yapmamız lazım? Evet, başka acaba ikram zaman. edilen yememiz lazım yoksa yinememiz lazım? Sağ acaba ziyaretine gidiyoruz ziyaretle de, de ziyareti yapabilir miyiz? Yani? Çünkü istemiyor bizi. Bir nedenle, yani hiç olmayan bir nedenle bizden küstür. Karış, karışmıyor da. Ne yapmamız gerekiyor acaba? Ne, Teşekkür ederiz. Bir... Teşekkür eder, sağ. Hayırlı akşamlar diyoruz kardeşinin kendisiyle küs. Yok, eniştesi. Ha, enişte, Ha, kız kardeşinin kız kardeşinin eşi. Evet. Şimdi annesini ziyarete gitme hakkı var adamcağızın. Ee, yani kimse buna mani olamaz. Ee, kız kardeşi onu almış kendi evine götürmüş. Ee, onunla ilgileniyor, bakımını yapıyor. Tabii ki diğer çocukların da Annelerini oraya gidip ziyaret etmeye hakları var. Zaten buna da engel olmuyorlar. Eniştesi yalnız kendilerinin karşısına çıkmak istemiyor. O kendisinin takdiri, kendisinin bileceği bir şey. E, kız kardeşi de evin hanımı. E, elbette ki evine ziyarete gelen e, kardeşlerine bir ikramda bulunma hakkı var o hı hı. Onun için... Ee, eniştesi ben yedirmem bunu hakkınız yok bunu yemeyin size haram ediyorum demedikçe e, bunu biz e, mübah kabul ederiz ve kız kardeşi de zaten evin e, hanımı e, onlara bu ikramda bulunma hakkına sahiptir evet